Thank mm -hmm. you. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz programımız içerisinde. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önceki programlarımızda yine lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Hocam gelsin. ilk sorumuzla programımıza başlıyoruz. Benim bir işverim var ve bunu bir kuyumcuya kiraladım. Bu kuyumcu 4-5 tane bankanın post yazından yanına gelen insanların kartına para çekip misal meblağ 10 liraysa size 8 lira verip 2 lirayı kendi alıyor. Bu kiracımdan dolayı aldığım kira bana haram olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu kardeşimizin e, sualini iki açıdan cevap vermek istiyorum. Evet. E, birincisi bu kirayı almış olduğu kira bedelinin kendisine helal olup olmaması. İkincisi böyle bir işleme mukabil kendisinin ne derece tepki koymasının gerekli olup olmaması. Hı hı. Bahsedilen şey post cihazı var birkaç firmanın birkaç bankanın. Evet. E, kişi buradan kredi kartını geçiş yapıyor söz gelimi 10 liralık geçiş yapıyor ise hı hı. E, Bu bir vadeli olarak o kişiye 10 lira vermeyi taahhüt ediyor demektir. Peşin olarak o kimse de ona 8 lira 7 lira veya 6 lira neyse Peşin para veriyor. Evet. Bir nevi parayı para mukabiline takas ediyorlar. Ee, ancak burada bir fazlalık söz konusu Hı -hı. bir de vade söz konusu. Evet. Yani fıkhi terimiyle hem ribel fadıl hem de ribel nesa vade faizi bir de fazlalık faizi taahhuk ediyor. Evet. Ancak e, bu iş yeri sadece bu işlemi yapan bir yer değil kuyumcu dükkanı olduğundan Hı -hı. bahsediliyor. Yani altın alım satımı belki döviz alım satımı yapan bir iş yeri belki altın alım satımlarında titizlik gösterilmesi gereken çünkü özellikle İslam fıkında alışverişin birçok nitelikleri vardır ki bunlardan bir tanesi sarf aktidir. Evet. Sarf akti diğer akitlere nispetle çok farklılığı olan bir akit yapısına sahiptir. Her şey dönünce peşin olma özelliği vardır, vade asla caiz olmayacak bir de cins birliği varsa, yani altına altınla takas etme gibi, aynı cinslerin birbirlerine takas ediliyorsa, e, peşinlilik ve eşitlikte de bunda asıl e, şey, e, kuraldır. Ancak bunların varsayalım olarak sahih bir akit minvali üzerine yaptığını düşünecek olursak, bu kimsenin ekser yapmış olduğu işlem haram bir işlem değil. Evet. E, bunun yanı sıra almış olduğu bu e, oradaki şeyi, e, kirası, bunun açısından haramdır diyemeyiz evet. e, veya da en azından helal kazancına itikat ederek bunu alabilir hı hı. çünkü mağaza dükkan haram bir dükkan değil evet. ancak efendimiz aleyhisselatü vesselam bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor men raamin kumunkeren fal yuqayir biyedhi fe inlem yastati fe bilisanihi fe inlem yastati fe bi kalbihi biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir yasa dinen mahsurlu olan bir şeye muttalı olduğunda onu eliyle düzelsin, hı hı. tepkisiz kalmasın. Eğer eliyle düzeltme imkanı yoksa diliyle bunu düzeltmeye çalışsın. Buna da imkan bulamıyorsa kalbiyle en azından evet. buğz etsin. Yani bir Müslüman duyarsız olamaz. Yapılan yanlış mukabilinde bana ne bana dokunmayan yılan bin yılda yaşasın zihniyetini güdemez. Evet. Ki bahusus, Sual eden kardeşimiz ev sahibi olması, dükkan sahibi olması hasebiyle e, kiracısıyla olan diyaloğunda bir artı özelliğine sahiptir. Evet. Bu manada e, böyle bir yanlışın olduğuna da vakıf oluyorsa, bunun düzeltilmesi için biraz önce bahsettiğimiz sıralama doğrultusunda hareket etmeli. E, yani kazancının haram olması, helal olmasının yanı sıra böyle bir münkere, yani böyle bir yanlışa, böyle bir yasa, dinen böyle bir masura ki bir nevi bu tefeciliktir aslında. Evet. Böyle bir işlemin kendi dükkanında yapılmasına onay vermiyorum diyerek e, bu karşı taraftaki kişinin bu işlemden vazgeçmesi için elinden gelen gayreti sarf etmeli. Evet. Bu hem bir tebliğ olacak, yani evet. ona e, dini anlatma olacaktır. Hem de o günahın e, işlenmesine razı olmadığını e, eliyle, diliyle dillendirerek ortaya koyarak bu şekilde de inşallah Rabbimizden mükafatını alacaktır. İnşallah. O yüzden e, meselenin o paranın ona helal olup olmaması farklı bir cihet ama böyle bir işleme onay vermesi bu kişi açısından caiz olmaz. İmkanı Hı. ne nispetçe ise buna mani olmak üzere çalışması gayret etmesi gerekecek. Evet hocam. Şimdi kuyumcu bir de kredi kartı pozisyazı dedi ki hocam hemen kısaca bir konuya daha değinmek istiyorum. Kredi kartıyla altın alım satımıyla e, caiz midir, değil midir? Aslında ona bir nebze cevap vermiş evet. olduk. Çünkü dedik ki altın alım satımı, hı. döviz alım satımı İslam fıkında sarf aktı olarak değerlendirilir. Evet. Sarf aktı yapı itibariyle diğer akitlerinden farklı hı hı. E, ve diğer akitlerde aranmayan şart sarf aktinde aranmaktadır. Bu da e, peşin olması, bir de cins birliği varsa eşit olması demiştik. Evet. Kredi kartı sistemi vadeli bir sistendir. Evet her ne kadar hesaba belki para o anda intikal etmiş olsa da e, dinen bu gerçek manada bir teslim alım, bir, bir kabızlaşma olarak Hı. değerlendirilmez. Çünkü belli e, nitelikleri vardır. Yani bankaya paranız hesaba intikal etse de belli bir zamanda kullanıma yetki veriyor. Evet. Ki bazıları bunu dillendiriyor. Diyor ki bankaya paranın hesaba intikal etmesi teslim almadır. E, niye teslim almadır? Gerekçe olarak da çünkü insan onu tasarruf edebilecek yetkiye sahiptir evet. diyor ki oysa bir da veya bir malda tasarrufa yetki sahibi olmak onu teslim almak manasında değildir Fıkıh, fıkıhla iştigal eden kardeşlerimiz bilir alışveriş ahkamında kitabul beyde şöyle bir kural vardır semende kable'l kabız tasarruf caizdir yani biz bir alışveriş yapsak ben size bir mal salsam mal mükavminde siz bana bir bedel olarak para vereceksiniz o parayı ben kabz etmeden teslim almadan onda tasarruf yapabiliyorum yani İslamiyet'in bana tasarruf yetkisinin vermesi, o parayı kabzettim manasının olmadığına bir misaldir. Bu. Evet. Aynı şekilde gayrimenkul olan mallarda Ebu Hanife'ye göre teslim almadan tasarruf caizdir. Hı hı. Demek ki teslim almak başka bir şey, o malda malik e, tasarruf Tasaruf yetkisi etmiyor. olmak başka Başarılı bir şeydir. Şey. O yüzden tasarrufa yetkili olması, onu teslim alması manasında değil. Varsayalım böyle olsa dahi bu tasarruf tam bir tasarrufun olmadığını da yine bunlarla iştigal eden kardeşlerimizin verdiği bilgiler doğrusunu evet. öğrenmekteyiz. Çünkü limit belli bir limite ulaştığında belli bir zaman orada bloke ediliyor, Hı -hı. kullanamıyor. Hatta daha yüksek meblağlarda belki bu bir günü de aşabiliyor evet. bloke edilme zamanı. O yüzden ne olursa olsun biz kredi kartıyla altın alım satımı, kredi kartıyla döviz alım satımının ister tek çekim olsun ister vadeli olsun her halükarda caiz olmadığını söylemekteyiz. Evet hocam Allah razı olsun. Bir başka sorumuz bank aracılığıyla borsadan hisse almak ve satmak caiz midir? Yani borsa caizmiş gibi gözüküyor soruda. Evet. Oysa ki bunun hakkında da detaylı cevap vermiştik. Hı hı. Ee, borsa günümüz şartları açısından en azından caiz değildir. Çünkü borsa sadece bir masum olarak hisse senedi alım satımı değil. Ee, bir firmaya mahsa bir ortak olmak değil. Bazı işlevleri olan çünkü imtiyazlı senetler vardır, imtiyazsız senetler vardır. Hı hı. Fıkhen bunlarda farklılık arz eder. Bir de her şey dönünce borsada hisse senedi alım satım yapan firmalar e, anonim şirketleridir. Anonim şirketleri ise İslam fıkhıyla örtüşmeyen birçok problemleri de içinde barındırmaktadır. Evet. O yüzden biz e, İsmaila Fetva Kurulu olarak da bunu dillendirmişizdir. Yani şahsımın görüşü değil e, heyetin görüşü olarak da e, borsa günümüz şartlarında caiz değil. İster firma meşru bir firma hı hı. yani e, diyelim ki bir mal alım satım firması olsun ister faizle iştigal eden bir banka olsun veya başka evet. bir şey olsun ne olursa olsun borsadan hisse senedi alım satım işleminin caiz olmadığını dillendiriyoruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, e, evimi sattım ancak alan kişiden bir ay müsaade istedim, evi o zaman teslim edeceğim diye. Bazı arkadaşların bunun caiz olmadığını söyledi, sattığım kişi razı hemen teslim etmem gerekir mi diye sormuş hocam. Normalde bir alışveriş yapıldığında alışverişin gerektirdiği iş o malın, Müşteriye teslim edilmesi, Hı -hı. müşteri de eğer peşin konuşulmuşsa veya vadeli konuşulmamışsa parayı baye teslim etmesi gerekir. Evet. Ancak alışverişlerde bazı şartlar koşulması durumunda bu işler değişebiliyor. Ee, ama bunun yanı sıra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Ee, şartlı akde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır, nehyetmiştir. Ancak fukaha bu şarttan ne kastedildiğine dair farklı mütalalarda bulunmuşlardır. Fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman bu konuyu üç e, ko şekilde değerlendiriliyor. Bazı şartlar vardır ki akdi fâsit eder. Hı -hı. Bazı şartlar vardır ki şart da geçerlidir, akit de geçerlidir. Bazı şartlar vardır ki şart geçersizdir ama akit geçerlidir. Hı -hı. E, bunu da kural olarak şöyle söyleniyor. Bir şart ki eğer akdin gerektirmediği bir şartsa, e ne demek akit gerektirmiyor? Yani o konuşulmasa da zaten akit onu gerektirecekti. Hmm. Söz gelimi ben size bu bardağı 10 liraya satıyorum diyorum. Ama evet. bu sizin olmak şartıyla. Bunu söylemesem de zaten akit bunu gerektirecek. Evet. E veya bu malı size satıyorum. Bunu siz kullanmak şartıyla zaten kullanma hakkına sahip olacaksınız. Hmm. Akdin gerektirdiği bu. İşte akdin gerektirmediği bir şart ileri sünürülursa. iki akte de mülayim de değilse. Akde mülayim ne demektir? Akde mülayim Aktin gerektirmiş olduğu bir işi sağlamasını yapan, o işin oluşmasını öncüle iten ve o işin oluşması için bir garanti olan şey, akdin gerektirmese de akde mülayim olan bir şart olur. Evet. Misal verecek olursak yine. <gülüyor> diyelim ki ben size bu bardağı vadeli olarak satarım ama bir şartım var. Bana rehin olarak işte ceketinizi vereceksiniz hı hı. veya bana şu malınızı ipotek olarak vereceksiniz. Rehin vereceksiniz. Normalde rehin vermeniz akdin gerektirdiği bir şart değildir. Hı hı. Ama akde mülayim bir şarttır. Hı hı. Nasıldır mülayim olması? Ee, ben bir malı satıyorsam siz de bana onun bedenini vermekle mükellefsiniz. Hı hı. Vadeli veriyorum ama vade zamanı geldiğinde verip vermeme konusunda bunu sağlama hı hı. alabilmek için evet. bunu garanti almak için sizden rehin talep ediyorum. Rehin her ne kadar akdin gerektirdiği bir şart olmasa da bu manada akde mülayim oluyor. Evet. Niye? Çünkü akdin gerektirdiği paranın teslimini sağlamaya alıyor. Evet. Onu garanti altına alıyor. Hı hı. O yüzden mülayimi demek bu şekilde evet. demek. Ee, dolayısıyla akdin gerektirmediği akde mülayim olmayan bir şart e, ileri sunulacak olursa akilite bakılır bu şart taraflardan bir tanesine menfaat sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Hmm. Yani bayiye veya müşteriye bir menfaat sağlıyor mu? Eğer bir menfaat de sağlamıyorsa, o zaman bu şart aktif fâsıt etmeyecek. Ancak akdin gerektirmediği halde, akde mülayim olmadığı halde, taraflardan bir tanesine de menfaat sağlıyor ise, ve bu konuya dair de bir örf, e, genelleşmemiş ise, oluşmamış ise hı hı. böyle bir şart aktif faasit eder. E, misal verecek olursak diyorum ki ben size bu bardağı 10 liraya satarım ama bir şartım var siz de bana üzerinizdeki ceketi hediye etmeniz şartıyla. Hı hı. E, yani oysa hediye akdin gerektirmediği bir şart. Evet. Akde mülayim olmayan bir şart e, ve bu şartta taraflardan bir tanesi olan bana menfaat sağlayan bir evet. şarttır. O zaman bu şart aktif faasit eder. Veya ben bunu size satarım ama siz de falan şeyinizi bana kiraya vereceksiniz. Veya falan şeyinizi bana satacaksınız şeklinde hmm. bir şart koşmak. Bir ön koşmak. Veyahut da aynı şekilde ben bu malı size satarım ama bu malı ben bir iki ay daha kullanacağım. Ondan sonra size teslim edeceğim. Normalde akit bu şartı gerektirmiyor. Akde evet. mülayim de değil. Akde uygun da değil. Hmm. Ve taraflardan bir tanesi olan bayede menfaat sağlıyor. O zaman bu şart akdi fâst eder. Ancak... O şart bu şekilde olduğu halde buna dair bir örf var ise durum farklı olur. E, sualde ifade edilen aslında bu manada. Diyor ki ben dairemi sattım. E, karşı taraf daireyi aldı. Ancak ben e, belli bir zaman opsiyon istedim. Bir e, mühlet istedim. Evet. Bir ay, iki ay, üç ay gibi bu zaman zarfına kadar kendime ev bulacağım. Kirayı bulacağım veya satın alacağım. Ondan sonra ben bu evden çıkacağım. Demek ki evde şu anda fil vaki oturuyor. Evet. Böyle bir şartla satış yapıyor ve karşı tarafta buna razı kabul ediyor. Normalde biraz önce bahsettiğimiz gibi akdin gerektirmedi. Akde mülayim olmayan ve taraflara menfaat sağlayan bir şart olmasıyla beraber... Günümüz şartlarında özellikle ev satışlarında örf olmuştur bu. Hmm. Yani bu günümüzde artık yaygın insanlar bunu evet. yapıyor ve hoşgörüyle de karşıladığından dolayı hmm. o zaman bu şart aktif vasıt etmez. Ve o şartı adam riayet eder. Karşı taraf da zaten hoşgörüyle davrandığından dolayı ona o mühleti verir. Bir problem olmaz. Evet. Ama aynı şart e, diyelim ki daire satışında değil de araba satışında olsa yani ben bu arabamı sana satarım ama... ...iki ay ben bu arabayı kullanacağım ondan sonra sana teslim edeceğim. Evet. E veya işte kitap satışında ben bu kitabı sana satarım... ...muayyen şu kitabı satarım ama bir ay sonra sana teslim edeceğim şeklinde olursa... Evet. ...o zaman buna dair hem örf de yok... ...hem de biraz önce bahsettiğimiz akdin gerektirmedi. Akde hmm. mülayim olmayan bir şarttır. Ve taraflardan bir kişiye de menfaat sağlayan bir şarttır. O zaman bu şart akdi fâsit edecektir. Evet. O yüzden bu kardeşimize söylenen yani böyle bir şart akdi bozar caiz değildir denmesi ibare olarak fıkıh ibarelere uyuyor. Ancak bir incelik var. Yani. Örfün olmasını evet. göz ardı etmememiz gerekir. Daire satışlarında günümüzde örf olduğunu bilmekteyiz. Bu şekilde bir örfün olduğunu bilmekteyiz. Yeni yapılan dairelerde de böyle hocam. Mesela kaba inşaat halindeyken veya arsa halindeyken mesela parası ödeniyor alınıyor. Ama adam diyor ki bir sene sonra ödeyeceğim ya iki sene sonra ödeyeceğim. Durum farklı. Ee, bahsettiğimiz konuyla sizin sual ettiğiniz mesele arasında şöyle bir olabilirim? fark var. Evet. Onu da izah edeyim isterseniz. Ee, bir tanesi ortada bir daire yok. Sipariş hmm. usulü siz daire siparişi veriyorsunuz veya müteahhit orayı yapıyor. Evet. E, i̇nşaatı tamamladıktan sonra size teslim edecek. Bu alışverişi ıstısna derler. Sipariş akdi derler. Hmm. Bu farklı bir şekilde evet. değerlendirilir. Zaten burada derhal teslim etme imkan yoktur. Yok. Çünkü ortada Aynen. bir şey yoktur. Evet. Ötekisi ise müşakhas bir maldır. Yani ben size şu bardağı satıyorum veya şu evi satıyorum. Ortada evet. gözüken teslimen mani bir durum olmayan bir evi satıyorum ama haricen bir şart koşuyorum. Nedir o? Falan zamana kadar ben bundan hala daha faydalanmama devam ettireceğim. Evet. Bu dediğimiz gibi dairelerde bu manada örf vardır. İnsanlar özellikle içinde oturmuş oldukları daireleri satarlarken evet. e, satarken karşı taraftan bu manada bir mühlet istemektedir. Ama kat yani arsadan bir daire satın alma işlemi bu tamamıyla yapı olarak istisna dediğimiz sipariş bir haklidir. Yani sanki terziye gittiniz bir cübbe siparişi vermeniz gibi. Evet. Veya bir gömlek siparişi vermeniz gibi doğal olarak karşı tarafta bunu yapacak bir zamana kadar bir mühlet isteyecektir. Hı hı. Ve o hemen onu teslim etmeyecektir. Bu şekilde olmasında bir mani yani Selam evet. Selamahdin'de de bu caiz olabilir. Hı hı. Ee, yine Fıkı kardeşlerimiz bilir. Yani parayı peşin veriyorsunuz çiftçi malı sonradan verecek. Hı hı. Buğdayı, arpayı, evet. şekeri neyse üreteceği şey ee, onu sonradan verecek. Onun da belli şartları vardır. Ki Ebu Hanife göre 7 şart, İmam e, Ebu Yusuf ve imam Muhammed'e göre 5 şart denir. E bunlara riayet edilecek olursa bu da caiz olur. Evet, ama hocam. müşahhas bir malı satarken ben bunu sana falan tarihe kadar teslim etmeyeceğim diyecek olursa örf var mı yok mu ona bakılır. ona bakılır. Eğer örf yok ise böyle bir şart aktif fasit eder. Ancak bazı şartlar vardır ki aktif fasit etmez ama şart fasit akit geçerli olur. Hmm. Ne gibi? Diyelim ki ben size bir araba satıyorum evet. ama şartım var diyorum ki bu arabayı size satıyorum ama şehir dışında kullanmayacaksınız. Veyahut da Ahmet Efendi'ye vermeyeceksiniz. Veyahut işte bu arabaya beş kişiden fazla yüklemeyeceksiniz. Evet. Bu şart akdin gerektirmediği bir şart. Hı hı. Çünkü adam sahip olduğu malı istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ya. Akden mülayim olan bir şart da değil evet. ve taraflara yani size veya bana bir menfaat sağlayan bir şart da değil. Evet. Böyle bir şart fasit bir şarttır ama akdi fasit edebilecek nitelikte değil. şart değildir. Evet. Dolayısıyla denir ki şart fasit ama akit geçerli olacaktır. Evet. Şartın ve akdin geçerli olduğu şartlar nasıldır? Akde mülayim ise, akdin gerektirdiği bir şartsa, o zaman şart da geçerli, akit de geçerli olacak. İşte ben bunu size satıyorum ama parayı peşin alırım. Akit zaten bunu gerektirir. Evet. Veyahut da ben size bunu satarım veresiye ama bana e, rehin olarak bir malınızı bırakacaksınız. Akde mülayim bir şarttır. O zaman şart da geçerli olacak, akit de geçerli olacaktır. Evet hocam. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. Yine sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı da yine lalegültv.com.tr adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Bir diğer sorumuz hocam. Düşük yapan bir bayan dogusa sayılır mı diye sormuşlar. Fıkıh kitaplarımızda buna dair... Şöyle kural getirilmektedir. Eğer çocuğun uzuvlarından herhangi bir bölümü yaratılmış ise hı hı. E, bu takdirde hı. bu kadın artık doğurmuş kabul edilir. Ve doğurmuş kabul edildiğinden dolayı loğusa hükmünü alacaktır. Hı. Yani nifas hükmünü alacaktır. Ama eğer çocuğun uzuvlarından herhangi bir yaratılmamış ise yani hiçbir uzuv yaratılmamış ise tamamlanması şart değildir. Hiçbir uzuv yaratılmamışsa böyle bir düşüklülük doğum olarak değerlendirilmez. Adet günlerinde olarak bakılırsa hayız olarak işte yerine göre istazi olarak değerlendirilecek. Ama lohus olabilmesi için çocuğun herhangi bir uzvunun yaratılmasını gereklidir. E, kitaplarımıza baktığımız zaman bunun mühleti var mıdır diye buna dair bazı mühletlerden bahsedilir. Ee, işte 120 gün olarak söyleniyor. Hı hı. Çocuğun uzuvları bu şekilde, e, uzuvlarından bir kısmı bu zamanda oluşuyor diye. Ancak e, 120 günde ruh öflendiği ittifakidir. Evet. Ama mesele ruh öflenmesi değil herhangi bir uzvunun yaratılması. Hatta vatı e, kürtajın yani çocuk düşürmenin e, günahlılığı ayrı bir mesele. Bir de düşürdükten sonra eğer çocuğun herhangi bir uzvu yaratılmışsa annenin yani düşüren kimse ki annedir veyahut da baba onayıyla olmuşsa baba evet. da müşterektir. Hurre diye tabir ettiğimiz çocuk adına bir mal vermeleri gerekir çocuğun varislerine. Bu da bir diyetin takriben 20'de biridir. Yani günümüz şartlarında baktığımız zaman hemen hemen 200 gram bir altın yapar. Hmm. Bunu da çocuğun diğer varislerine verecek. Yani eğer anne bunu kendisi yapmışsa, babasının onayı olmadan yapmışsa, hı hı. yani eşinin onayı olmadan yapmışsa, kendisini istina ederek diğer çocuğun varisleri, işte kardeşleri, kardeşleri vardır, babası var. vardır. Bunlara bu miktarı vermek zorundadır. Evet. Tabii kardeşleri veya babası belli bir yaş yani belli bir konumda olduktan sonra kardeşleri için, baba zaten bu lüçağın ermiştir. Bundan feragat edebilirler, istemeyebilirler. Mecbur değildir almak üzere. Ancak istiyorlarsa da, talep ediyorlarsa da onu kürtaj yapan kimse vermek zorundadır. Evet. Eğer çocuğun herhangi bir uzu yaratılmışsa, Hı -hı. peki çocuğun uzuvları ne zaman belirliyor, ne zaman ortaya çıkıyor? Buna dair biz bir araştırma yapmış idik. Hatta bir arkadaşımızdan bu Profesör Volkan Tuzcu evet. arkadaşımızla buna dair bilgi istemiştik. O da Allah razı olsun hanımı vasıtasıyla bir çalışma düzenleyip bize gönderdi. Çocuğun ana rahmindeki evreleriyle hakkında. Yani dördüncü haftada ne olur 5. haftada ne olur, 6. haftada ne olur diye e, ta ki doğum sürecine kadar çocuğun her bir e, haftalıktaki konumları, yapısı, şekli vesaire bunun hakkında bir bilgi bize göndermişti. Evet. E, ona baktığımızda şunu gördük ki çocuk 2 aylıkken e, kolları e, bir nebze tomurculuklaşıyor yani hmm. oluşum başlıyor ancak e, göz ve burun ve kulak yapıları hemen hemen tamamıyla belirginleşiyor. Hmm. Bu da uzuvlarının bir kısmının yaratılması demek oluyor evet. ki o zaman biz kendi aramızda da fıkıh kurulu olarak da dedik ki demek ki bunun zamanı iki aydır. Ee, diyelim ki iki aydan önce olursa bu bir düşüktür. O zaman kadın loğusa kabul edilmez. Hmm. Ama iki ay veya daha fazla olmuşsa artık bu kadın e, doğum yapmış gibi değerlendirilir ve loğusa olarak hareket eder. Evet. Hatta hatta bunun tabi fıkhi farklı meseleleri de olabilir. Yani bu kadın boşanmış bir kadın olduğunu düşünelim veya kocası ölmüş olan bir kadın hmm. düşünelim. Gebeyken iddet beklemesi gerekir. Bunun iddeti çocuğunu doğuruncaya kadardır. İşte hmm. böyle bir şekilde yani iki aylık bir çocuğu düşürmüş ise doğum yapmış kabul edilir iddeti biter. Evet. Ama iki aydan önce bir çocuk düşürmüşse e, demek ki doğum yapmamıştır. Normal adet düzeni veya evet. gün hesabı olarak iddetini beklemeye devam edecektir. Yani bunun üzerine birçok fıkhi mesele e, Bina edilir. Klasik kaynaklarımızda bu çocuğun herhangi bir uzvunun belirlemesi bazılarında 120 gün olarak söylense de günümüz tıbbi olarak meseleye bakıldığında böyle olmadığını, iki ay olduğunu görmekteyiz. O yüzden biz de bu konuda iki aylık bir çocuk düşürülmüş ise evet. annesinin loğus olacağını, nifas olacağını ve ona göre değerlendirilmeye tabi tutulacağını söylemekteyiz. Evet hocam bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Rahim naklinin caiz olmadığını söylediniz. Ben bilmeden annemin rahmini aldım. Çocuk kime ait olur diye sormuşlar. Ee, rahim nakli evet caiz değildir. Bunun üzerine basa basa Hı. söylemek gerekir. Hatta organ nakli hakkında meseleyi irdelerken e, organ nakli 3 boyutta 3 şekilde incelemiş idik. Evet. E, kişinin kendinden kendine nakli. E, yani bir uzvundan diğer bir uzvuna nakil yapılması. Söz gelimi kalbinde bir damar tıkanmıştır. Bypass ameliyatı olacaktır. Ayağından bir damar alınıp da kalbine nakledilmesi. Evet. Bu da neticede bir organ naklidir ve fıhken izin veriliyor. Veya vücudunun bir bölümünde yanma olmuştur. Diğer bölümünden bir et parçası alınarak oraya kaynak yapılıyor, yama yapılıyor. Bu da bir organ naklidir ama fıhken buna izin veriliyor. İkincisi canlı can canlıya nakildir ki burada da belli şartlar vardır ee, izin verilebilmesi için. Her şeyden önce karşılığında bir bedel alınmaması gerekir. Ee, yani organını veren kimse organını bedel mukaveminde satmayacak. Evet. Ee, kan vermek neticede bir nakildir, organ naklidir kan Hı -hı. vermek. İşte böbrek verme olabiliyor, böbreğinizi veriyorsunuz veya ciğerinizden bir parça veriyorsunuz veya bir doku veriliyor. Bu şekilde olursa bu şartlara riayet edilerek işte bedel mukabilinde olmadıktan sonra ve alacak ve verecek olan kimseye sağlık açısından bir sıkıntı olmayacaksa ki zaten olursa da doktorlar bunu yapmaz. Evet. Bir de Organınızı vereceğiniz kişinin din düşmanlığı yapmaması. Hı hı. Yani neticede onun e, o küfrüne yardımcı olmamak hasebiyle evet. bu da doğru bir şey değildir. Ama bu şartlara riayet edilirse canlıdan canlıya organ nakli izin veriliyor. Evet. Ancak verilecek olan organ üreme organı olmamalıdır. Yani nesle tahallük eden bir organ olmamalıdır. İşte hı hı. sperm bunlardan bir tanesi erkeklik dönü evet. veya kadından yumurta ki özellikle bu da e, Türkiye'de herhalde bu yasak bildiğim kadarıyla ama bazı ülkelerde e, bu serbesttir. Yumurta nakli yapılıyor. Hatta yumurta bankalarının olduğu da evet, söyleniyor. Evet. Bu da caiz değildir. Veya rahim bu da aynı şekilde nesille alakalıdır, doğumla alakalıdır, üremeyle alakalıdır. Bunlara izin verilmez veya erkeklik uzvu vesaire Bunların haricindeki üremeye tahallük etmeyen organlarda bahsettiğimiz şartlara dikkat edilirse izin veriliyor. Ölüden nakil ise zaten ölü dediğimiz zaman bu gerçek bir ölüm değildir. Tıbbi ölüm Tıbbi. deniyor. tıp ölüm ise beyninin Ölmesi ama kalp hala da fonksiyonlarını yitirmemiştir. Oysa fıkhen bir insana ölü denmesi için hem beynin hem de kalbin ölmesi gerekir. Böyle bir durumda da zaten o kimsenin organı bir işe yaramayacaktır. Evet. O yüzden biz üçüncü kısım olan bu organ naklinin caiz olmadığını söylemekteyiz. Ama canlıdan canlıya verilirse de bunda aradığımız şartlar vardır. Peki caiz olmadığı halde yapılmış ve buradan bir çocuk dünyaya gelmiş. Hı hı. Bu çocuk ne olacak? Kime nispet edilecektir? Ben seneler önce bu konuya dair Mecmu Al-Fukiye'nin kararatı vardı. Onu okuyordum da orada şöyle bir meseleyi de gördüm. İşte yumurta ile yani tüp bebek olayı yapılıyor evet. ama tüp bebekte biliyorsunuz erkeğin spermi alınıyor, kadının yumurtası alınıyor, dışarıda dölleniyor ve döllendikten sonra annenin rahmine evet. derc evet. Belli bir zaman sonra emri olarak burada tabi şöyle de yapılabiliyor taşıyıcı anneler yine bu Türkiye'de yasaktır ama bazı ülkelerde yapılabiliyor yani adamın hanımının rahminde problem var ama yumurtlamasında problem yoktur e, gebe kalsa da o gebelikte çocuk rahim duvarına yapışması gerekiyor ancak onun yapışabilecek bir takat yok çünkü rahim problemlidir evet. o zaman ne yapıyorlar işte tüp bebek taşıyıcı olarak e, siperm ile yumurtayı dışarıda döllüyorlar emri oluşuyor taşıyıcı anne olarak üçüncü bir şahsa bunu veriyorlar. Ve taşıyıcı anne onu e, kendi rahminde büyütüyor. Bu durumda bu caiz değildir. Evet. Ama böyle bir şey olsa bu çocuğun annesi taşıyıcı olan anne mi olur? Yoksa yumurta sahibi olan anne mi olur? Var. diye mecmal Fukiye'nin buna dair bir kararı var. Evet. Onu mütalaa ettiğimde şöyle bir sonuca varılmış. Deniyor ki çocuğun oluşması annenin yumurtasıyla babanın e, sperminden oluşur. Evet. Yani iki hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur hı hı. E, ve emri oluşur. Dolayısıyla yumurta sahibi kimse ve e, sperm sahibi kimse çocuğun nispeti de o kişi olacaktır. Hı. Ancak taşıyıcı anne tamamıyla yabancı biri de değildir çünkü neticede ondan menfaat evet. vermiştir, ondan istifade etmiştir. Onun rahmindedir çünkü, hı hı. bu da en azından süt anne kabilinden olabilir. Yani nasıl ki süt annede bir mahremiyet vardır. Çünkü sütün insanın e, büyümesinde, oluşmasında, çocukken oluşmasında evet. bir etkeni olduğundan dolayı bir mahremiyeti oluşturuyor ise taşıyıcı annenin de bu manada bir mahremiyetin oluşturacağından bahsediyor Mecmar Fıkhiye. Evet. Tabi bunları e, söylüyorum nakil bazında söylüyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten yeni bir mesele, yeni talep edilen bir mesele, yeni konuşulan bir mesele, eski kaynaklarımızda bulamayacağımız bir mesele. Evet, bu daha da araştırılacaktır. Yani bunun Eminim. hakkında farklı, evet. tabii böyle bir şey caiz olmadığını üzerine basa basa söylediğimiz Kesin. halde Hı -hı. böyle bir şey olsa biz o çocuğun annesi kim olur Hı -hı. şeklinde. Tüm ihtimalleri e, değerlendiriyoruz. Bunları değerlendiriliyor. Ama burada netice olarak bakıldığı zaman yumurta sahibi ile e, sperm sahibi kimse çocuğun annesi babası olacak. Bahsedilen bize soru soran ise rahim naklinden bahsediyor. Hı. Yani taşıyıcı annelik zaten bildiğim kadarıyla yasak. Hı hı. Rahim nakli ise e, kadının rahminde problem oluyor. E, annesi veya bazı akrabaları kendi rahmini hı. yani çocuk artık daha yapmayacak e, konumda olan, yapamayacak konumda olanlar rahmini e, o diğer akrabasına veriyor. Bu caiz olmamakla beraber yapıldığı zaman burada yine hüküm olarak siperm ile yumurta kim aitse o çocuk ona ait olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu caiz olmasa da o çocuğun annesi babası o kişiler olacak diyoruz. Rahim sahibi olan kimsenin o çocuk üzerine ekstra bir hakkı olmaz. Evet. Görüntü itibariyle ama onu tabii kendisi taşırsa. O biraz önce bahsettiğimiz konu doğrultusunda olur ki bunlar farklı değerlendirilmesi gereken meselelerdir. Şimdi bilmeden yapmışlar bu rahim e, naklini. naklini hocam. Bununla ilgili de tövbe Yapılacak bir şey yoktur yani. Yok. tövbesi far edecek, ağlanacak, sızlanacak evet. e, ama bununla beraber o çocuğun annesi kendisidir. kendisidir. E, yumurta evet. sahibi kendisi olması hasebiyle, e, kocası da sperm sahibi olması hasebiyle babasıdır. Bu evet. şekilde yuvalarına devam edecek, yapılacak bir şey yok. Evet hocam. Bu soruyla birlikte şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam. İnşallah aranın ardından devam edeceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından burada olacağız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplıyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Umre'ye gittiğimizde burada keraat vakti yoktur deniyor. Bazılarıysa var diyor. Bir de tavaf namazı vacip olduğu için keraat vaktinde kılınabilir mi diye sormuşlar. Evet. Hemen hemen her sene Umre'ye gittiğimiz zaman bu sorular her daim orada evet. devran etmektedir. Öncelikle keraat vakitlerine baktığımızda iki türlü keraat vakti vardır. Vacip. Kaza namazı dahil hiçbir namazın kılınamayacağı kerahat vakti. Hı hı. Bir de sadece nafile namazların kılınamayacağı kerahat vakitleri. Evet. Farz dahil hiçbir namazın kılınamayacağı kerahat vakitleri üç tanedir. Ee, bu da güneşin üç hareketi. Hı hı. Ee, güneş doğumundan bir mızrak boyu yükselinceye kadar dediğimiz işrak vakti girinceye evet. kadar olan bir zaman dilimi. Bu vakitte ne farz ne nafile hiçbir namaz kılınmaz, hı hı. kaza kılınmaz. İkincisi e, güneşin tam zirvede olduğu bir zaman. Yani öğle namazına takriben yarım saat kala bir zaman. Bu vakitte de bahsettiğimiz hiçbir namaz kılınmaz. Üçüncüsü ise güneşin batmaya yakın. Yani e, göz kamaştırıcı derecedeki parlaklığı gidip ta ki batıncaya kadar olan bir zaman. Evet. Bu da akşam namazına takriben yarım saat 45 dakikalık kalan bir zaman dilimi. Hı hı. Bu zaman dilimlerinde farz nafile hiçbir namaz kılınmaz. Sadece... E, bu son dediğimiz yani güneşin batmaya yakın olduğu zamanda eğer vaktin ikindisi kılınmamışsa vaktin ikindisi kılınabilir. Ama kerahatle beraber sahi olur evet. ki hatta normalde kişi o namazı o vakte bırakması tahrimen mekruhtur. Yani günahtır ama bununla beraber kılmakla da mükellef olacağı için onu kılarsa da namazı sahi olur. Evet. Ama bunun yanı sıra kaza namazı kılamaz başka bir namazla da o vakitte kılamaz. Peki normalde nafile namazın kılınmayıp da diğer farz namazlarının kılınabileceği kerat vakitleri vardır ki bunlar işte sabah namazının vakti yani imsak vakti diye tabir ettiğimiz fecrin doğumundan ta ki güneşin doğumuna kadar olan vakitte sabah namazının sünnetinden başka namaz kılınmaz. İkindi namazını kılan bir kimse için ta ki akşam keratine kadar nafile namaz kılınmaz. Evet akşam keraat olunca yani güneş batmasına yarım saat kala artık farz da kılınmaz. Hı hı. Bayram günü işte bayram namazından önce gerek evde gerek camide hiçbir yerde nafile kılınmaz. Ama bayram namazından sonra camide kılınmaz. Bunun daha birçok yerleri vardır. Evet. Hutbe esnasında kılınmaz vesaire. Ancak harem şerifte böyle bir kerat var mı yok mu? Şimdi bu konuda Hanefi mezhebine göre mekanın bir önemi yoktur. Hangi mekanda olursa olsun bahsettiğimiz bu keraat vakitlerinde bu namazları kılmak sahih caiz değildir. Evet. Ancak Ebu Yusuf'a göre şöyle bir fetva vardır. Cuma günü öğledeki kerat yani güneşin tam zirvede olduğu vakitteki kerat Cuma gününe mahsus olarak olmadığı görüşe Ebu Yusuf'un görüşüdür. Evet. Ebu Yusuf'tan yapılan bir rivayettir. Ee, bu Ama hareme mahsus olan bir şey değildir. Yani cuma evet. gününe mahsus olan evet. bir şeydir. Bu her yer için olabilir. Ama bunun haricindeki kerat vakitleri ister haremde olsun ister dışarıda olsun mutlaka halde Hanefi mezhebine göre kerat vaktidir ve namazı o vakitte kılmak mekurttur. Ancak Şafi mezhebine göre sebepli olan bir namaz için kerat vakti yoktur. Yani bir namazın sebebi var ise hmm. o namaz için kerat vakti yoktur. Söz gelimi abdest aldınız abdest şükür namazı kılacaksınız hangi vakit olursa olsun kılabilirsiniz. De. Mescide girdiniz tahiyyatün mescit kılacaksınız hangi vakit olursa olsun kılabilirsiniz. Hmm. Yani bir namazın sebebi var ise o namaz için keraat vakti yoktur. Sebepsiz olursa o zaman keraat vakitleri bahsettiğimiz şekilde olabilir. Hmm. Ancak harem-i şerifte onlar için de keraat yoktur. Hmm. Yani harem bölgesinde keraat yoktur. Görüş aslında şafii mezhebine mahsus olan bir görüştür. Evet. Hanefi mezhebinde var olan bir görüş değil. Tabi e, sual ediyorlar. Şafilere göre zaten keraat vakti yok. Haremde olmamasının manası nedir? O biraz önce bahsettiğimiz. Hmm. Sebepli namazlarda keraat yoktur. Ama haremde sebepsiz namazda dahi keraat yoktur. Hmm. Yani bir insan keraat vaktinde... E, abdest almadığı halde, mescide girmediği halde, kendi kendine Allah rızası için bir namaz kılayım diyerek kılacak olsa, o namaz için kerahat vakti vardır. Hmm. Ama bunu harem bölgesinde yaparsa, onun için kerahat vakti olmayacaktır. Peki hocam, hutbede için Cuma hutbesi mesela okunurken, yani Şafii mezhebinde, o anda mesela Cuma'nın ilk sünnette kılınabilir mi? Yoksa hutbeyi mi dinlemesi gerek? Hutbeyle gerektir. alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ki da rivayet edilen evet. bir hadis-i şerifte, e, kişi yanındaki arkadaşına sus diyecek olursa cumasını zayi etmiş olur evet. buyuruyor yani konuşmak bu manada yasak olduğundan dolayı e, namazla meşgul olmak da yasaktır. İbni Mesud'dan yapılan bu manada rivayetler de vardır. Evet. Ki burada hutbenin dinleme farziyetine halel getirileceğinden dolayı. Dolayısıyla cuma hutbesi üstesna. Yani evet. orada cuma'nın sıhhati açısından e, hutbe esnasında namazda da meşgul olunmaz. E, ancak e, konuşmakta da meşgul olunmaz. Ha Şafi mezhebinde belki bu konuda farklılık olabilir onu bilmiyorum. Evet. Yani bu bahsettiğim Hanefi mezhebine Anladım. göre. Şafi mezhebinde de olmasa bile izin verilir verilmez o konuda bilgim yok. Bir şey demeyeceğim. Kevserinin çok güzel bir ifadesi vardır. İnsan bilgili olabilir ancak bilmediği bir alanda avamdan farkı yoktur. Evet. Dolayısıyla yani bu konuda bizim konuşmamız Şafii mezhebinin bu manadaki Cuma vakti ile alakalı bilgim olmadığı için konuşmam tahmini bir konuşma olur ki bu da doğru bir şey değildir. Evet, hocam. E, ama harem bölgesi için ki o kitaplarda gördüğümüz bildiğimiz bir mesele harem bölgesinde Şafi mezhebine göre kerat vakti yoktur. Gelelim ikinci suale ikinci sualde tavaf namazını kılmak vaciptir. Evet. Dolayısıyla nafilenin kılınamayacağı vakitlerde vacip olması hasebiyle tavaf namazı kılınabilir mi? Özellikle ikindiden sonra mesela tavaf yapılıyor. Tavaf namazı kılalım mı? Çünkü ikinin namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Oysa tavaf namazı vaciptir. Evet. Bundan dolayı kılınabilir şeklinde bir algı var. Ancak deniyor ki bu tavaf namazının vacip olması kişinin kendi dahliyledir. Hmm. Yani tavafı endeksi bir vücubiyettir. Evet. Dolayısıyla nafile namaz konumunda değerlendirilir. Tıpkı başlamış olduğu bir nafile namazı bozan bir kimse o namazı kaza etmesi de vaciptir. Evet. Ama o namazı da bu bahsettiğimiz kerahat vakitlerinde kılamaz. Hmm. Tercih edilen görüşe göre bu konuda farklı görüşler var. Ancak Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre gerek tavaf namazı olsun gerek kişinin nezrettiği namaz olsun ki bunlar vaciptir. Gerek başlayıp da bozduğu bir nafile namaz olsun ki bunlar vaciptir. Bunlar bu bahsedilen kerat yine kılınması de caiz değildir. Ee, ama Şafi mezhebine evet. göre zaten haram bölgesinde e, kerat Hı vakti yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Hocam ben terziyim. Şöyle bir olay başıma geldi. Bir müşteri gömlek siparişi verdi. Ben de yaptım gel gömleğini al dediğimde almak zorunda olmadığını söylüyor. Kendisi hocaymış. Fıkıhta böyle midir? Ben bu gömleği onun üstüne göre yaptım. Benim zararım ne olacak diye evet, sormuşlar hocam. Güzel bir sual. Evet. Ee, hatırlarsanız programımızın başında bir nebze buna değindik. Şöyle hı hı. değindik. Alışverişin birçok konumları vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi de ıstısna haktidir. Istısna dediğimiz sipariş haklidir. Yani olmayan bir şeyi e, karşındaki sanatkare sipariş ediyorsunuz. Şu şu vasıflarda ben şöyle bir mamul sizden istiyorum. Bu daire olabilir, e, işte e, gömlek olabilir, şalvar olabilir, cübbe olabilir veya başka bir sandık olabilir. Evet. İşte eve şanlar, olabilir. bir şey olabilir. Evet. E, karşı tarafta bu şartlar doğrusunda onu yapar ve size onu teslim eder. Bu alışverişe fıkhen istisna diye tabir ettiğimiz sipariş haklıdır. Ancak fuka şu konuda tartışıyor. Istisna akti, lazimi bir akit midir yoksa gayri lazim bir akit midir? Bunu söylememdeki kastettiğim aslında direktmen bunun fetvasını net olarak söyleriz. Ancak sual eden kimsenin karşısındaki kişi hoca olduğundan dolayı diyor ki bu lazimi olmadığından dolayı ben almak zorunda değilim diyor. Eğer burada şimdi hilafına dair bir şey söylediğimizde, ya ben kitapta şöyle şöyle ibare gördüm diyecek. Bunu Hı -hı. belki söyleyebilir. O yüzden meselenin biraz e, ilmi mi? olarak açılımını Hı -hı. yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Buyurun hocam sağ olun. E, sipariş aktinin e, her şeyden önce bağlayıcı bir akit olup olmadığı tartışılmış. İkinci olarak sipariş akti bir alışveriş midir yoksa bir vaat mıdır? Hı -hı. Bu da tartışılmıştır. Bazıları bunu bir vaat olduğunu, bir sözleşme olduğunu, bağlayıcı olmadığını söylemiş. Bazıları ise bunun bir alışveriş olduğunu söylemiştir. Ancak alışveriş olduğu ağırlıklı basan görüştür. Evet. Alışveriş olduğunu düşündükten sonra da peki bu alışverişte kişi neticede görmediğiniz bir şey size teslim edecek. Hı hı. Bir insan görmediği bir şey satın aldığında görmezse esnasında görme muhayyerliği vardır. Evet. Buna fıkıhta hıyar rüya denir görme muhayyerliği. Yani sizin evinizde e, diyelim ki bir bardağınız var bana satacaksınız ben görmedim onu vasıflandırdınız ben de aldım dedim getirdiğiniz zaman gördüm görmemle almıyorum diyebilirim. Evet. Herhangi bir gerekçe sunmama da gerek yoktur. Yani beğenmedim demem yeterlidir. Evet. Buna görme muhayyerliği denir. Peki siparişte de görmediğiniz bir şey satın aldığınız zaman görme muhayyerliği var mıdır yok mudur? Bu konuda tartışılmış. Ancak Ebu Yusuf'un görüşü eğer o şahıs ''Sizin istediğiniz vasıflarda onu yapmış ise, yani konuşulduğu üzere nasıl konuşulmuşsa o şekilde onu Aynen. yapmışsa evet. artık bu saatten sonra görme muhayyeli yoktur. Akit lazimidir, bağlayıcıdır, onu almak zorundasınız.'' diyor hmm. Ebu Yusuf. Ancak istediğiniz gibi yapmamışsa yani siz ona demiştiniz ki işte şöyle olsun ama o böyle oldu. Yani işte siz dediniz ki ona cübbe uzun olsun o kısa yaptı gibi. Rengi kırmızı olsun o sarı yaptı. Evet. Bu şekilde farklı bir işlem yapmışsa o zaman görme değil ayıp muhayyelliliği vardır. Zaten almama etkiniz var. Evet. Ama istediğiniz şekilde yaptıysa almama muhayyerliği yoktur. Almak zorundasınız diyor Ebu Yusuf'un fetvası. Ve mecelle heyetine de baktığınız zaman... Mecelle heyeti bu konuda Ebu Yusuf'un fetvasını tercih etmişler ve Mecelle'de bunu kural olarak koymuşlardır. Hmm. Çünkü hakikaten karşı taraf için bu bir ziyan olur, bir Tabii zarar ki. olur. Evet. Yani varsayalım siz kilolu bir insan olduğunuzu düşünün ve siz kendinize göre bir elbise yaptırdınız. Adam da sizin ölçülerinize göre bir elbise yaptı ee, ve siz ben bunu almıyorum dediğiniz zaman orada kumaşı zay olacak ee, ve bir emeğe gidecek. ve Onu evet. kimseye de satamayacaktır. Çünkü sizin istediğiniz Ziyan ölçüye göre yani, yapılmıştır. Tabii. Bu adam için bir zarardır. O yüzden deniyor ki sipariş akitlerinde eğer karşı tarafın talebi doğrultusunda yapılmış ise bu kişinin almama gibi bir hakka sahip değildir. E, hatta hatta sipariş haklında işi yapan kişi parayı peşin dahi talep edebilir. Hmm. Yani ben bedelini peşin istiyorum. İş yaptığım zaman parayı malı size teslim edeceğim evet. diyebilir. Bunu hakkı da vardır. E, o yüzden burada fıkha dair bu konuda ne kadar ihtilaf olsa da e, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre sipariş haklı normal bir alışveriştir ve normal alışveriş olması hasebiyle de lazimidir bağlayıcıdır hı hı. görmekten dolayı değil belki kusur varsa kusur muhayyerliği vardır e, Dedilen şekilde yapılmışsa almama hakkına sahip değildir evet. Kapora da alabilir değil mi hocam onda herhangi bir sıkıntı kapora var. Kapora demeyelim de şöyle söyleyelim. Yani bedelden bir kısmını peşin yani, alabilir. Evet. Bu olabilir. Çünkü kapora tabirini kullandığımız zaman genelde kaporaya yakmak caiz mi değil mi sualleri Doğru. de onun evet. üzerine gelmesi gerekiyor. Bunlara da cevap vermeye evet. gerekiyor ki o mesela mesele, mesele yaşayacaktır. O yüzden olacak. netice olarak yani bedelinin tamamını da peşin alabilir, bir kısmını bir da kısmında. peşin alabilir. Evet. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Devlet memuruyuz. Nöbet yerinde devletin verdiği elektriği katıl çay demiyoruz. Çay içiyoruz. Bu caiz midir diye sormuşsa. Bu sadece devlet şeyine değil hocam. Yani dairelerine değil. Herkesin çalıştığı iş yerlerine de geçerli bu. Eğer o kişiler bu manada bir izin verilmişse, yani inisiyatif sahibi müdürler veya üst düzeydeki müdürler kimlerse memurlara böyle bir hak verilmişse yani burada siz buranın elektriğinden suyundan bu şekilde istifade edebilirsiniz şeklinde bir yetki verilmişse olabilir. Evet. Ama böyle bir şey olmamışsa oradaki birilerinin görmemesi veya göz yumması onun caiz olduğunu göstermez. Hmm. Yani böyle bir şey yetkili kişiler tarafından izin verildi mi verilmedi mi bunu bilmek gerekir. Bir de bu sual minvalinde şuna da cevap vermek isterim ki AM'ye ait olan yerlerde insan daha fazla titiz olması evet. gerekir. E, i̇bn Abid'in de Hanefi fukahasından olan İbn-i Abid'in haşiyesinde bir konudan bahseder. Der ki abdestin edeplerini anlatırken hı hı. abdest alırken israftan kaçınmak gerekir. Bir de çok az su kullanmaktan da kaçınmak gerekir. Muhtedil olmak evet. gerekir. Zira israf etmek caiz değildir. Hı hı. Ancak e, eğer o vakıf için hazırlanmış yani insanların genelin abdest alması için vakfedilmiş bir musluk ise e, genele ait bir yer ise oradan israf etmemesi daha fazla elzemdir. Evet. Çünkü kişinin şahsi mülkünde yapacağı israf ile âme'ye ait olan yerde yapacağı yani. israf arasında çok büyük bir fark vardır. Şahsi mülkünde kendi şahsına tahallük edecektir. Evet. Sadece israflılık boyutuyla muhatap olacaktır. Mesul olacaktır. Ama ötekinde hiç tanımadığı kişilerin hakkında Tabii. girmiş olacağından dolayı o yüzden kamu görevliliği yapan kişilerin veya işte medresede eğitim gören talebelerin veya Dernekler. vakıflarda derneklerde vazife evet. yapan kişilerin işte evlerinde yapacakları israftan daha şedittir o gibi yerlerdeki israf. Hı. İşte elektrik, doğalgaz veya su... İşte bunlar da daha titiz olmaları gerekmektedir. Hatta e, hocalarımız hep anlatır. Hazreti Ömer'in misalinde e, devlet işini yaparken biri selam verdiğinde selamını almaması, yanındaki kandili söndürüp kendi kandilini yakarak onun selamını alması. sıhatı nedir ne değildir o konuda bilgim yok onu bir şey demeyeceğim. Ama, Ama en azından buradaki titizliğin gösterilmesi. Yani biri şahsi işim, biri devletin işi evet. ve devletin e, kandili burada da kişiler buna dikkat etmesi gerekir. Hatta evet. fıkıhta şu bile tartışılıyor. Camilerin kandillerinden istifade ederek ders yapmak caiz midir? Hı, yani kandil olarak. ışığından kişi işte e, normalde medrese dersini camide bunu icra etmesi caiz olur mu olmaz mı? dedi. buna dair mesele vardır. Ki bu da titizliği ortaya koyma evet. adına söylenen şeylerdir. Evet hocam. Allah razı olsun. Ee, bir başka sorumuzla yine devam ediyoruz. Üzerinde farz namaz borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bir kimse kazasını ödemedikçe Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez diye bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa hükmü nedir? Böyle bir hadis-i şerif yoktur diyemem. Evet. Ee, bunu diyebilmek için bütün hadis-i şerifleri İncelemek. incelememiz evet. gerekir ki bu çok zordur. Evet. Ancak ben böyle bir hadis-i şerif bilmiyorum. Tabi bir şey hakkında vardır demek kolay hı hı. görürsünüz var dersiniz ama yoktur demek çok zordur çünkü tamamını incelemeniz gerekecektir. O yüzden dediğim gibi ben böyle bir hadis-i şerif bilmiyorum var mı yok mu ancak fıkhi meseleye baktığımız zaman yani fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman Hanefi fıkhına göre bir insanın kazası olsa da nafile namaz kılması sahiptir evet. caizdir. Hatta vatta özellikle namazın öncesi ve sonrasındaki sünnetlere e, Ravatip sünnetlerine Hı -hı. riayet etmesi daha fazla titizlik göstermesinin gerekli evet. olduğunu da e, Sön Denem'in meşhur alimlerinden Ömer Nasuhu Binmen Hı -hı. Hazretleri e, Büyük İslam ilmi halinde detaylı bir şekilde hatta bir fasıl açarak ona dair Hı -hı. E, üzerine titizlik gösterilmesinin daha fazla gerekli olduğunu vurgulamıştır. Hı -hı. Çünkü sen zaten diyor namazlarını kazayı bırakmakla bir günah işlemişsin, bir suç işlemişsin. Burada o günahı telafi etmenin yanı sıra ayrıyetten artı şeyler de yapman gerekir ki Mevla'ya karşı daha fazla yakınlık duyabilme adına. O yüzden... Bu sünnetler terk edilmemeli hı hı. ama bunun yanı sıra e, illa ki ikisinden biri kılınacaksa tabii ki kaza daha mukaddemdir. Evet. Onu da ön plana alınır. Hanefi mezhebine göre böyle ancak Şafi mezhebine göre e, kazası olan bir kimsenin haceti asliyesinin haricindeki vakitlerini başka şeyle geçirmesi Kesinlikle. caiz değildir. Bu açıdan bakıldığında kazası olanın nafile namaz kılması caiz olmaz. Kazasını evet. kılması gerekir. Ama burada sadece namazı endeksi değil. Bunu daha önceden de söylemiştik. Evet. Yani işte hadi gel nafile namaz kılacağız. Kuşluğunu kıl. Yok benim kazam var. O zaman kazanı kıl. Evet. Yok. Orada oturması da caiz olmayacaktır. Yani hmm. orada nafile namaz kılması Şafii mezhebine göre kazası olan kişi için caiz değildir ama fuzulü başka bir şeyle meşgul olması da caiz değildir. Evet, belki bu da hadis-i şerif demişler ya hocam. Belki onu bir fıkıh, Şafii mezhebinin bir fıkı olarak Olabilir yani ben bilmediğim için bir şey evet. diyemeyeceğim. Ama fıkı hüküm bu bahsettiğim gibidir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Ben TOKİ'den bir daire aldım ancak her 6 ayda bir enflasyon farkı adı altında taksitler artıyor. Taksit miktarım belli ancak toplamda borcumu hesaplayamıyorum. Bu sistem dinen caiz midir? Hanefi fıkhına göre bir mal satıldığı zaman malın mukabilindeki bedelin belirgin olması gerekir. Eğer bir belirginsizlik varsa, bir meçhuliyet varsa ve bu meçhuliyet potansiyel olarak Tartışma ortamı doğurabilecek konumda ise bu fıkhen bu alışverişin fasıl olmasını gerektirir. Evet. Ee, şimdi bahsedilen sistemde de siz bir ev alıyorsunuz. Ev için bir fiyat biçiyorlar. Bu evin fiyatı budur. Vadeli alıyorsunuz. Evet. Ancak memura gelecek olan zam, tüfe diye tabirde Hı -hı. kullanıyorlar. Ee, bu zam da size senelik olarak veya 6 aylık olarak yansıtılacak. Ama bunun ne kadar olacağı belli değildir. Evet. Böyle bir alışveriş şekli bu Hanefi fıkhına göre caiz değil. Çünkü semen diye tabir ettiğimiz bedel meçhuldür. Hı. Hakeza e, birçok çiftçilerin yapmış olduğu sistem vardır. E, siz e, mahsulünüzü e, veriyorsunuz, satıyorsunuz ancak fiyatı tespit etmiyorsunuz. Daha sonradan fiyat tespit edildiğinde o fiyattan paranızı kestiriyorsunuz. Evet. Günümüzde bazıları bunu emanete verme diye tabir ediyor. Oysa emanete vermiyor, malı satıyor. Evet. Ama bedel olarak bir bedel biçilmiyor. Sadece oraya tonaj yazılıyor. Evet. İşte 10 ton buğday verdi, 10 ton fındık verdi gibi. E, paranızı almak istediğiniz zamanda e, o günde o kaç para ise o kadardan paranızı alıyorsunuz. Evet. Bu şekilde yapılan alışverişler fasittir, caiz değildir. Özellikle... E, Bahse konu olan TOKİ'den bahsedildi ki bu hı hı. devlet kurumu. Evet. Ee, ve bunu devlet genel itibariyle kar maksadından daha ziyade vatandaşına hizmet niteliğinde evet. yapıyor. Ve burada da istifade edecek olan genel olarak Müslüman halkımız olmasına rağmen ama hassas olan kişiler bu sıkıntıdan dolayı bundan istifade edemiyorlar. Hı hı. O yüzden yani... Lafımızın gidebileceği kişiler kimse sorumlu kişiler. Burada aslında çıkış yolu vardır. Yani fıken bunun caiz olma yönü olabilir. Nasıl yaparlar? Normalde bir bedel biçerler. Aşağı yukarı devletin ekonomisi belli. Yani ekonomi planı belli. Oluyor, evet. Yıllık olarak bu ne kadar artacağı belli. Onları da artıcı olarak fiyata endekslerler ve fiyatı sabitlerler. Hı hı. Yani 10 liralık bir şey aşağı yukarı gelecek zaman 2 lira ise 13 lira desinler. Önemli değil. Hı hı. 14 lira desinler. Ama fiyat sabitlensin. Fiyat sabitlendikten sonra ödeme planı çıkartıldıktan sonra kişi ödemesini yapsın. Ama ödeme bittikten sonra veyahut o zaman bittikten sonra bakıldı ki oranlar tutmadı daha aşağı oldu. İstiyorlarsa kendilerinden tekrardan sattığı kişilere belli bir da geri de bulunur. Tabi bu mecbur olmayacak. Böyle bir şart olmayacak. Böyle yaparak en azından hassas Müslümanların da yani bu konuda dini hassasiyet sahibi olanların da buradan istifade etmesi mümkün olur. Yani bu zor bir şey değil basit bir şeydir. Yani falancı fetva vermiş falan mezhebe göre caizdir işte filan hoca buna fetva veriyor şeklinde insanları zorlamaktansa bu şekilde bir sistemi oluşturmak mümkündür. Ki Müslüman bir beldedeyiz Allah'a şükür. Evet. E, ve inanıyoruz da ki bunların başında olan kimselerde de e, İslami hassasiyetin olduklarına da kanaat getiriyoruz. O yüzden e, sesimizin duyurabileceğimiz şekilde inşallah bu konuda daha hassas olurlarsa e, Müslümanları sevindirmiş oluruz. Daha önce bir kere duyurmuştuk hocam. Evet. Ee, ama i̇nşallah. yine bildiğimiz kadarıyla aynı şekilde evet. devam ediyor. İnşallah bu sefer sesimize ulaşır, bu İnşallah konuda yine bir düzeltme yaparlar diye ümit ediyoruz. Yani şöyle bakılmasın, yani falan camianın hocası fetva vermiyor ama filan veriyor veya falanca hoca veriyor veya işte üniversiteden filan hoca efendi veriyor şeklinde değil de ya bu olur herkesin itibar ettiği kişiler vardır. Evet. Ve neticede burada siz 10 kişiye 20 kişiye değil tamamına hitap etmekte bir sorununuz varsa evet. onların da değer verdiği bir doğrultuda da ıslahınız mümkünse bunu ıslah edin. Evet. Ki mümkündür de bahsettiğimiz hı hı. şekilde. Dolayısıyla bunun halledilmesi basit olan bir şeydir aslında. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzla devam ediyoruz. Bu arada yine kıymetli izleyenlerimiz bizlere ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden sorularını gönderebilirler. Bir arkadaşıma belli bir miktar para verdim. O da bana her ay 500 lira veriyor. Ben bunun caiz olup olmadığını sorduğumda bu benim hediyemdir diyor. Ancak... Kalbim rahat değil bu iş caiz midir diye sormuşlar. Herhalde benim miktar para kullanması için vermişler değil mi hocam? Görüntü an, yani anlatımı o şekilde evet. olduğunu ifade ediyor. Ee, yani ben size bir para veriyorum. Siz de o parayı çalıştırıyorsunuz. Bana sabit olarak bir ücret veriyorsunuz. Evet. Bu caiz değil tabii ki. Bu Hı -hı. bir faiz muamelesidir. Çünkü parayı kullanmaya mukabil siz bana sabit bir ücret veriyorsunuz. Evet. Ee, buna fıkıhta faiz denir. Günümüz tabirle de faiz tabiri kullanılıyor. Ancak bunun caiz olma yöntemi olabilir. Mudarebe ortaklığı şeklinde yani emek sermaye ortaklığı. Hı hı. Ben size bu parayı vereyim. Siz bu parayla ticaret yapın. Yapacağınız ticaretten elde ettiğiniz karın yüzde şu kadarı benim olsun, yüzde evet. şu kadarı sizin olsun ancak bunu sabitlemeleri gerekir yani yüzdelik olarak sabitmeleri gerekir rakamsal Rakam olarak, olarak değil, değil evet. yani karınızdan yüzde 50'si benim yüzde 50'si sizin veya yüzde 60'ı sizin yüzde 40'ı benim şeklinde hı hı. ama kar elde edilemeyecek olursa ben bir şey alamam hatta zarar olursa da zarar önce kara yansıtılır kar o zararı karşılayamazsa o zaman sermaye yansıtılacak evet. yani diyelim ki size ben 10 lira vermiştim yüzde ee, 50 karla anlaşmış idik siz onunla işte 2 lira kar ettiniz 1 lirası benim, 1 lirası sizin. Sonra diyelim ki 2 lira zarar ettiyseniz o 1 liraları geri toplayacaksınız. O zararı o şekilde karşılanacak. Evet. 1 lira daha zarar ettiyseniz onu siz cebinizden vermeyeceksiniz. Sermayeden gidecek. Hı hı. Yani benim şöyle bir hakkım yoktur. Ben 10 lirayı verdim, 10 liramı bilirim. Her halükarda 10 liramı alırım şeklinde yani bir evet. şart koşarsa bu faizi bankalarla yapılan muameleden bir eden bir farkı olmaz. Evet hocam. Lalegül TV.com.tr adresinden gelen sorularımıza devam ediyoruz. Ehli sünnete göre şirk küfürdür ama büyük günahlarda birinci büyük günah şirk deniliyor. Biliyoruz ki büyük günah günah kabul edince küfre götürmez. Bu büyük günahlardaki şirk nasıl oluyor? Açıklar mısınız Demişler Hocam? Yani ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. Dolayısıyla bir insan bir günah işliyorsa kafir olmaması gerekir. Ama diğer bir taraftan en büyük günahta şirktir deniyor ve şirk de küfürdür. Evet. Bu nasıl olacak evet. sorusu bu. Karışıklık gözüküyor. Görüşüyor. Aslında karışıklık yok. Hı -hı. Çünkü günah demek Allah'ın istemediği, Allah'ın yasak etmiş olduğu bir şeyi yapmak demektir. Evet. Allah şirk koşma diyor, sen şirk koşuyorsan bu bir günahtır. Mevla zina yapma diyor, sen zina yapıyorsan bu Hı -hı. bir günahtır. Yani günah illaki eylem ile olması değil, itikat yönüyle de olabilir. Hı hı. Dolayısıyla günah illaki bildiğimiz manada bir amel şeklinde değil, insanı küfre sokucu tarzda da bir günah olabilir. Evet. Bu manada şirk hakikaten en büyük günahtır. Hı hı. Yani en büyük yapılmaması gereken bir işlemdir. Çünkü Allah'a karşı, yaratıcıya karşı bir isyandır. Evet. Ee, ve bu günah insanı küfre sokar. Ama diğer taraftan bir günah vardır ki itikada yansımıyor, amelle yapılıyor. İşte e, biraz önceki misalimizde olduğu gibi faizle iştigal ediyor ama adam faizin haram olduğunu biliyor. Evet. Ona hile helal itikad etmiyor. Günahkar olduğunu bilerek onu icra ediyor. Evet. Bu insan fasıktır, kafir değildir. Evet. Günah işlemiştir ama o günah onu kafir etmez, hı hı. fasık eder. Ama eğer o günahı itikad bir günah olursa, dediğimiz gibi. Yani helali haram itikad ederse veya harama helal itikad ederse evet. o zaman onun o günahı onu küfre sokar. Küfre sokuyor, evet. Yani günah insanı küfre sokmaz denmez. Günah vardır insanı küfre sokar. Günah vardır insanı küfre sokmaz. Hı hı. Günah itikada yansıyan bir günahsa küfre sokan küfre bir günah soka. olacaktır. Ama amele yansıyıp da itikatta inanılması gerektiği gibi inanıyorsa o ameli olarak bir günahtır. Ama amel imandan bir cüz olmayacağından dolayı o insan kafir olmaz. Belki fasık olur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, hasta birinin insan sütünden içmesi caiz midir? Tedavi için bir de süt mahremiyeti oluşur mu? Genel kural olarak bakıldığında insanın cüzünden istifade etmek caiz değil, haramdır. Hı hı. Mutlak olarak. E, süt de bunlardandır. Evet. Ancak e, zarurete binaen ki bu çocuk içindir, 2 e, veya 2,5 buçuk yaş. Ebu Hanifeli, bu Yusuf arasında tartışmalı olan bir konudur. Bu zaman diliminde çocuğun anne sütünden istifade etmesi meşrudur ve vardır. E, hatta ve hatta bu yaş geçtikten sonra yani iki buçuk yaşını doldurduktan sonra bir annenin çocuğuna süt vermesi anne açısından caiz değildir. Evet. Çünkü ihtiyaç kalkmıştır artık bir zaruret yoktur. Bu saatten sonra cüzünden bir başka insanın istifadesi olacaktır ve e, izin verilme ruhsatı da ortadan kalktığından dolayı annenin böyle bir eylemde bulunması haram olacaktır. Evet. Ki, e, fıkıh fıkı da vardır. mecmul Enhur'a bakılırsa özellikle bu bahsettiğim açık ve net bir şekilde beyan ediliyor orada. İki veya iki buçuk yaştan sonra bir annenin çocuğuna süt vermesi caiz olmaz. Evet. Nerede kaldı? Yetişkin bir kimseye süt Hı -hı. vermesi. Ancak e, bir şeyin caiz olmaması ayrı bir şey. Bundan dolayı mahremiyetin oluşup oluşmaması farklı bir şeydir. Evet. Mahremiyet Çocukluk yaşta içilen sütten kaynaklanır, oluşur. Hmm. Yani iki ve iki buçuk yaşa kadar bir çocuk bir kadından süt emecek olursa ki bunu bizatihi göğsünden emmesi şart değil. Sağlarak ona evet. verirse ve o da bir şekilde midesinden aşağı yani boğazından aşağı gidecek olursa hmm. bu hanefi fıkhına göre sütlülük tahakkuk eder. Artık mesela rada dediğimiz o onun süt annesi olur, o da süt çocuğu olacaktır. Evet. Ama büyük bir insanın yabancı bir kadının sütünden içmesi her ne kadar haram olsa da, günah olsa da mahremiyeti oluşturmaz. oluşturmaz. Yani onun süt annesi olmaz, onun hmm. süt çocuğu olmaz. Süt haram olmakla beraber, günah olmakla beraber. Ancak e, son zamanlarda duyuyoruz bazı tıbbi olarak tedavi mahiyetinde bazı hastaların e, anne, sütü. anne sütünden faydalanabileceklerinden bahsediliyor. Eğer gerçekten bu böyleyse ki ben bu konuda bir araştırma yapmış da hmm. değiliz. E, gerçekten tıbben o sütün, o kişiye, yetişkine fayda verileceği biliniyor ise, tıplen ispatlanmış ise veya bu konuda en azından zanlı galip varsa, bu belli şartlar doğrultusunda izin verilebilir. Çünkü haramdan tedavi caiz midir, değil midir tartışmalarında, Hanefi fukasının genel olarak tercih edilen görüş, eğer onun alternatifi yoksa, ee, ve fayda verileceği de tecrübe ile biliniyor ise buna izin verilmiştir. Ee, neticede insanın cüzülerine ne kadar istifade etmek caiz olmasa da bu manada bir mecburiyet olmasa sebebiyle bile bir zaruret olmasa sebebiyle bile fıkhen buna izin verilebilir. Ama dediğimiz gibi gerçekten böyle olduğuna dair bir kanaat, zanlı galip oluşması gerekir. Ee, bir de genel olarak tanınmandığı, bilmediği kişilerden verilmesi daha hoştur. Çünkü evet. arada bir töhmet, bir fitne sebebiyet hı hı, vermesin, vermesin diye yani tanımadığı kişiler bir kaba sağlar gönderirler ve ilaç mahiyetinde ve gerçekten ilaç olduğu da bilinmek kaydıyla. Ama böyle olmadıktan sonra öyle diyorlar bir deneyelim şeklinde olması caiz olmaz. Evet bu konuyla ilgili yine araştırma yapan birileri varsa onlarda en azından bu araştırmalarını bizlere gönderebilirler. Tabii en azından ki. sizin için fıkıh kurul açısından çok önemli, çok önemli olur, evet. göndermeleri Rica ediyoruz buradan. Ki özellikle tıba tahallük eden meseleleri de biz birçok da doktorlarla bu manada evet. istişare yapmayı istiyoruz. Ki yapıyoruz da imkanımız nispetince. Çünkü ama bu, konu çok bu farklı farklı bir bahsettiğimiz konu. konularda evet. farklıdır. Aynı şekilde insan sütünün de şu şu hastalıklara fayda verdiği, şu şekilde bilimsel bir şekilde kanıtlanmışsa, böyle bir veri varsa bunu paylaşılması lazım. Yani başka güzel bir şekilde olur. tedavisi yoksa sadece o Gibi. Evet. tedavi ediyoruz. Evet. Hocam bu söylebikte programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Allahü Teala Azətləri ilim amel ihlas yolunda cümlemizi daim eylesin. E, i̇lim güzeldir ama amel olmayınca ve başka bir şey değil. Evet. Amel güzeldir ama iklas olmayınca antrenmandan başka bir şey değildir. O yüzden Mevla Teala Hazretleri cümlemize ikhlas ihsan edesin. Amin. İnşallah diyorum. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önceki programlarımızda yine lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmekle ile hepiniz mevla emanet olun. Hoşça kalın.